hiç demedim Bismillahirrahmanirrahim rabbil ala, ala Muhammedin ve ala ali ve ve terhib kitabımızdan ilmin fazileti ile ilgili hadis şeriflerden kaldığımız dersten devam ediyoruz. Allahu Teala faydalı ilimlerle ...mücehez olmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Ve'an Vâsile-i İbn-i Eskâ'ın radıyallahu te'alâhu anhu... ...kâle kâle sallallahu te'alâhu aleyhi ve sellem. Vâsile-i İbn-i Eskâ'ın radıyallahu anh... ...tivat ediyor. Kâinatın efendi buyurdu sallallahu te'alâhu aleyhi ve sellem. Men talebe ilmen feedrakehu... ...ketaballâhu lehu kifleyni minel ecr ve men talebe ilmen felem yudriku ketabellahu lehukiflen minel ecr men talebe ilmen her kim bir ilim talep ederse hep tabi tefsirlerinde şerhlerinde nafian halisan menfaatli ilim fayda veren ilim Allah rızası olan ilim işte tefsir hadis fıkıh hakaid tasavvuf gibi ilimler ancak il ilmi nafian ve Allah için okunması gereken ilimlerdir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 eee gayret edenler boş dönmez demek. Mutlaka kazanıyorlar, kaybetme tehlikesi yok. Bak her işte ya ulaşamazsan gayene yazık oldu emeğine. Ama ilimde böyle bir şey yok. İlimde aklında bir şey kalmasa da, hoca doğulamasa, hafız doğulamasa, madem bu yola girdin, mesaini verdin, elinden geleni yaptın ama Allah Teala herkese aynı şeyi yaratmaz.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 Bu eserde, bu hadis-i şerifi diyor. Ee, tabii o zamanlar kayıp olmayabilir. Hafız Müziri bunu aldığı zaman... ...anlıyor musun? Yani bu Hafız Müziri de... ...altı e, yüzlü falan biliyorum evet. 656 vefatı... Yani ...581 doğumu. Hicri de... ...anlıyor musunuz? Yani nereden baksan 850 senelik... ...bir eser. Yani o dönemlerde şey değil.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 ...mucemlere, müsnetlere, e, zevait yani ilave olan, o kaynaklara ilave gelen hadisleri toplamış ya... ...onları toplarken bunlar da zapt olmuş. Şimdi bakıyorsun e, yani kitabın aslından kayıp olsa bile o bize intikal ediyor. Nerede intikal ediyor? İmam Suyuti'nin e, cami ülke birinden camisuna ediyor. İşte, Ali el-Muttaki ondan almış. Efendim, hafız müzeli ilk kaynaklardan tabii. Hiçse ilk kaynaklardan? Yani o ilk kaynaklar derken Hadde Senalı senedi kendine dayandırmasa da senedini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar zikreden isnat sahiplerinin den e, yaptıkları derlemelerde hadis-i şerifler aldıkları için her konuda elhamdülillah şeyimiz geniş oluyor. İlim hazinemiz çok geniş. Ve ru'yan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 El-âhiren hayru cerresiniz. Ne demek ilim hayırdır. Men yuridillâbi hayran yufekkeru fitte. Allah kimin hayrını isterse dinde fıkıh ilmi din ilmi nasip eder. Vel tekum min kugmetum yedûnâ ilel hayr <gülüyor> atkelmesine efendi hazretleri çok mana verdi. İçinizden bir cemaat olsun dine davet etsinler. Çünkü orada hayır geçiyor. Dinin tamamı hayır olduğu için, hayırlı bereketli olduğu için, insanın iyiliğine, karına menfaatine olduğu için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 وَتَفَرَّكَ دَعُلْدَ اَنْهُ يَنْدَنَ sahabu, Sahabesi de dağıldı. Yani sohbet bitti. Hepsi oturuyorlardı halaka halinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuracaklarını buyurdu. Kalktı. Hani e, hane-i geçecek veya başka bir yere gidecek, hasta ziyaretine, dolu işi var. Kalkınca sahabe-i da kalktı, dağıldılar çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkınca onlar da... E,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 Aramayan görüyor, geçiyor. Zıplarken, zaplarken bize rastlıyor. Bizim konuştuklarımız onu açmıyor. O da gidiyor, efendim, eh, pis pis diziler, filmler, bilmem ne Ve el sünnet dışı konuşan hocalar, başka bir şeyler, Vehhabi, Şii, sapık ne kadar varsa memlekette. Bini bir para, pislik kadar var. Gidiyor, onları dinliyor. Ondan sonra sapıtıyor, ondan sonra helak oluyor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 da, Yahu niye biz zina edelim, niye ben boş değilim senden şudur gene kadar ayrılmış işte, bu da talak verdi. Veyahut işte zaten ona göre talağa düzüm yok, kadına göre nikâh çoktan düşmüş de, adam müşrikmiş de. Ondan sonra neyse işte, yani bu bizim kanunlarımızda don lastiği gibi, çocukları 15 günde bir ne, bilmem ne anasının görme izni varmış, ayrıldıktan sonra oluyor böyle bir şey.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 İşte kayıpların duası için bir şeyler öğrettim. Şu duayı oku, yap. Ben, ben emniyet değilim, istihbarat değilim. Benim ne gücüm var. Ben ancak Allah'a yalvarmak ben de dua ettim. Ona da birkaç dua ettim. İnşallah çocuklarından haber alın. E şimdi bu kadın doğru dürüst ehli er sünnet alimlerden sohbet dinleseydi bu IŞİD'ci kardeşine uyar mıydı? Kocasına bir zina diyoruz. Senin nikahın yok müşriksin der miydi? İki tane oğlunu alıp da gidip ...efendim IŞİD'e katılır mıydı? Memlekette çok arttı bu Vahabiler bu IŞİD'le. Bu IŞİD'in altyapısı Vahabilik'ten geliyor. İbni i Teymiye kafası bu. Yani. Dolayısıyla bunlar... ...ona buna kafir diyerek... ...bütün Müslümanları kafir sayarak kesiyorlar, var Sadece Şii ile uğraşmıyor ki. Sünni ile de uğraşıyor. Hatta Sünnilere, Şiilerden daha düşmanlar. Çünkü onlar onları sünni kabul etmiyor. Bizi sünni kabul etmiyor. Bizi müşrik kabul ediyor. Köya davaları sünnilik. Halbuki zararları eri sünnete ve sünnilere. Çünkü İngiliz'in İsrail'in kurdurması biliyorsunuz işte İsrail'e birkaç kere yanlışlıkla füze atmışlar da şey etmişler de top da kaç kere özür dilemiş İsrail'den. Yani kasten olmadı biz aslında biz atıyorduk demek istiyor. Ama bütün dava nereden geliyor? İlimsizlikten.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 ben bu işleri her dakika dile getiriyorum. Peki ne iş yaparsınız yani? Yazık değil mi bu adamın iki oğlu gitti şimdi? Daha bunun gibi nicelerin karısı gitti, kızı gitti. Bunun vebanı kim ödeyecek? Ehli sünneti doğru anlatmayanlar, bu millete ilim vermeyenler, hakikati gizleyenler, korkanlar. Mesuldüler ahirette. Bir de para alıp da yani. E, i̇mamlar bir hutbe okuyamıyor ki. Adamın eline kağıt verirsen bir... ...satır ilave etse müştüren şikayet eder, Müftülük gel ifade ver çağır. E tamam o zaman sen doğru bir hutbe yaz kardeşim. Sen doğru bir hutbe yaz. Millete ilim verilmiyor. Ehl-i sünnet müdafası yapılmıyor. Şianın, Vehhabinin, işidin, bilmem sapık fırkaların batıl görüşlerine reddiye yapılmıyor. Benim gibi yapan bir iki kişi kalmadık, onlara da baskı yapılıyor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 Onun için yani ilmi talep etmenin çok sevabı var. Niçin? E, hakkı öğrenirsen batıla yönelmezsin. Sevaba da ne gerek var zaten? İlim tahsil etmen mecbur ya. Sohbetleri kaçırmayın. Bir sohbet kaçırmayın. Kaçırırsan çok üzülün. İnternetten tekrarını dinleyin. Televizyondan olmadığı internette bulun. Benim siteme hepsi hatırlıyor. Değil mi? Bütün sohbetler hatırlıyor benim siteme bu sohbetlerde? E, bunların hepsi hatırlıyor. Benim Facebook sitemde falan Ahmet'e...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 Dediler ya Resulallah sen bize müjde verdin. Hayır üzeresiniz buyurdun. İki müze mi buyurdun özel? Bütün Müslümanlar ilim tahsilinde olanlar buna dahil midir? Buyurdu ki sallallahu Hangi bir kul ilim talep ederse illa kâne keffârate mâ tekaddeme. Mutlaka Allah'ın dininin ilmini öğrenmesi öğrenme ha. Daha amel yok. Amel etmeden bile yani. Amel edeceğiz zaten. Amel etmek için dinliyoruz da kardeşim. Amel etmek için okumasa ne yaradı? Ama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 İlim tahsilinde, talebinde olan bir insanın geçmişi silinir diyor. Geçmiş günahları silinince de çok büyük hayır kazanır. Günahları silinen adam yükünden kurtulur. Ölürken rahat ölür. Kabirde rahat yaşar. Berzak aleminde huzur bulur. Azap çekmez. Mahşerde sıkıntı çekmez. Sırattan hızlı geçer. Mizanda sevap tarafı ağır gelir. Bütün buna neye bağlı? İlme bağlı. Bilmediğin zaman sırattan nasıl geçilir? Hangi dua ile? Hangi amet? İlim ilim tahsil etmence bilebilecek misin? Ama ben sana onun için diyorum ki bu mühendislik ilmi, doktorluk ilmi felsefe, hendese değil. Çünkü senin sıratına, mizanına Havzu Kevser'den içmene şefaata erişmene cennete girmene vesile olacak ilimler elbette ki Kur'an, sünnet ayet, hadis zikir, faziletli ilimlerdir. İlm, i̇lm-i nâfi'lerdir. Onlar günahları sildirir.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 Ali قال رسول الله صلى efendisi buyurdular. Bu hadis-i şerifinde çok önemli güzel bir vezzar rivayet ediyor, Ebu Nuaym Hilye de ediyor. Seb'un 7 amel vardır. Yecdilil abdi kulun hesabına cereyan eder. Ecruhu ne bunların mükafatı. Yani bu yedi amel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 ee, çelişmiyor. Çünkü buradaki ilaveler sadakayı cariyenin açılımlarıdır. Aslında bu nereye rücu ediyor yine? eee İdâmet, devam <tuhat> adamin, Adam öldüğü zaman ameli kesilir. İlla min selas üç şey müstesna. Sadakatin cariye devam eden hayırlar, ev <tuhat> ilmi kendisinden faydalanılan ilimler, evveleddin salihün yedüle Arkasından hayır duaden salih evlat. O burada yazmıyor şu an. O benim Efendim, diğer evelciden beri okuduğum, bildiğim hadis-i şerif sahihte geçiyor. Şimdi burada da yedi diyor. Çelişme var mı? Yok. Niye? O Şimdi bu oradaki üç var ya o üçün e, bir tanesi nedir? Sadakayı cariye. Sadakayı cariye ne? Devam eden hayır. İşte o devam eden hayırın burada dört tane misali var. Zaten hesap yine e, yani yediye çıkıyor.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 İnşallah sana da nasip olur yiyesin. Belki şurada birkaç kuruşluk bahçem var. Ta hiçbir şey dikip bir şey edemedik yani. Diktik birkaç tane küçük küçük şeyler. Kimisi oldu, kimse oldu, kimisi öldü. <gülüyor> yani kaç senedir buradayım, belki de bir erken ekseydik, yerdik yani. Şimdi bodur şeyler de çıkmış, hemen yemiş veriyorlar falan. Bunları da bilmiyorum bu hormonu mudurlar, kırma mıdır lazım. Onu da bilmiyorum. Ama ekelim. Ben de ekeyim. Benden sonra gelenler yesinler. Değil mi? Bir hurmayken ev benamesi ha. Şimdi buraya kadar kiler anladın mı şimdi? Hepsi sadakayı cariye. Irmak ak akıttın. Yani hark açtın. E, oradan su götürdün. Sadakayı cariye. Kuyu kazdın sen ölsen arkanda kaldı sadakayı cariye. Hurma ektin sadakayı cariye. Anladım. Hep o deminde de misalleri var içinde yani. El benamesinden yahut bir mescit binati ya bu da sadaka-i cariye. Çünkü neden? hayırın devam ediyor. Cariye demek akış devam ediyor. mescit yaptın, sen öldün, gittin kabirde yattın. Eskiden yapan mescidin yanına gömerler. Şimdi onu gömmiyorlar ama sen yine Allah için yap mescidi. Sen nerede yatarsan yat. Senin yaptığın mescide kılanların, secde edenlerin hep sevabı sana gelir. Ölümünden sonra kabrinde amel devam eder. Yani çok büyük mescid yapma, hava atma, yüzüm yok.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 ama tabii çocuk bıraktı diyor ya. Buradan anlaşıyor ki ana babaya daha faydası var. Çünkü onun çocuğusun ya. Bugün birine dedim. Gece, beni böyle çok gelirler etrafıma sar, sararlar. Başlık, yollar tabii yerler. Sen kimi çocuğusun dedim. Dedi Ben kimsenin çocuğu değilim. Hay <gülüyor> mübarek adam. Bir şey diyeceğim şimdi. Bağır kaçır. Ya var işte. Hadis-i Şerif buyuruyor ki Resulullah sana, Bir çocuk bırakırsa o da anasının babasının için. Ee, ölümünden sonra istiğfar edersin anladın mı? Yani i̇lla birinin çocuğusun da ben kimsenin çocuğu değilim oğlum. Anana babana istiğfar edeceksin. Yani yarabbi onu affet, günahlarını bağışla diyeceksin. Öyle dersen anan babanın mezarda günahları affolur. Yahu kendi istiğfar edersen günahlarını affolur. Bu şimdi adam ölmüş gitmiş, işte, estağfurullah diyecek daha imkanı yok. Bunun niye günahları affoluyor? İşte, o çocuk da onun emeği, işte, ameli gibi yetiştirdi büyüttü da.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 Çünkü öyle bir ilim ki yehdî sahibi bu sahibini iddiat eder, ilahüden doğru yola ulaştırır. İlim okuduğun zaman helalı biliyorsun, haramı biliyorsun, mekruhu biliyorsun, müfsidi biliyorsun, mubahı biliyorsun, fazileti biliyorsun, sevabı biliyorsun, büyük günahı biliyorsun, küçük günahı biliyorsun, nasıl uyuyacağını, nasıl uyanacağını, halağa nasıl gireceğini, nasıl çıkacağını, hangi elbise giyeceğini, giyerken ne, ne okuyacağını, çıkarken ne Cık. Her şey ilimde. İlim sahibini ne yapıyor? Ne yapıyor? Dost doğru yola ediyor. Allah Teala'nın rızası nerededir, nerede değildir. Şimdi tefsir, hadis, fıkıh kayt, tasavvuf bilmeyenler Allah'ın rızası hangi diye bilemez ki. Dinlediği kadar bilir, sohbet dinlediği kadar, kitap okuduğu kadar bilir. O da doğru kimseyi dinliyorsa, doğru kitap okuyorsa tabii o da harita var. <gülüyor> <gülüyor> Yahut da o ilim onu ne yapar? Ya hidayete kavuşturur veya, veya derken aynı zamanda onu da yapıyor.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 İkisi buyurdular. Ebuzer zerre büyük sahibi, bu de büyük sahibi. İkisi de buyurdular. Lebabun elbette bir mevzu ki etale murajul. Bir adamın öğrendiği bir ilimden bab. Bab demek. Bu babtan ne söylüyorsun yani? Bu bab, bu mevzu demek yani, bir konu yani. Ehab bu ile ye. Bana daha sevgilidirmin el bin rekat namaz kılmaktan tatavuan nafile olarak. Şimdi berat gecesi 100 rekat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 İlim tahsil eden, tefsir, hadis, fıkıh faydalı ilim talebesi ne ölüm gelirse ve vel aladil haleti o da ilim tahsilinde devam ederken e eceli gelip ölürse ma tebe ve o ilim talebesi şehit olarak ölür. İşte şehitliğin en büyük en önemli noktalarından biri de ilim yolunda ölmektir. ...sade harpte ölenlere şehit denmez. O zaman benim ümmetimin şehitlerinin sayısı az olur buyurdu. Sallallahu teâlâ. Kaç tane amel adama şehitlik kazandırabilir? E bu hususta 40 küsür rivayet var. Hadis-i şerif var. İşte bunlardan biri de bu mevzudur. O hususta müstakil yazılmış risaleler de vardır. Manzumet-i Şühedâ diye, Şehitler Manzumet'e... iki tane divan basıldı. İmam Eczhuri Hazretleri'nin, büyük ulemanın kitapları eski.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 ee, her iftardan önce dersler yapacağız. Bu derslerde yine hadis i şerifler paylaşacağız. Yine tefsirler okuyacağız. Ee, her gün olduğu için e, bu saatlerde de artık iftar sahur saatlerinde de insanlar bunları dinlemez. Onun için iftar sohbetleri yapılacak. Onlar da tekrarlar yayınlanacak. Böylece e, Ramazan Şerif'ten sonra tergib terbi dersinde buluşmak üzere inşallah. Belki arada Perşembeleri falan mescide geçersem yine terhip terhip yapabilirim. Onu haftaya ilan edeceğim. E, perşembe bu önümüzdeki perşembe ilan edeceğiz. Hani Ramazan'daki programlarla ilgili dernekteki programlarımız hangi günler olabilir? Onları ilanda yaparız. Onu da takip ederseniz terhip derslerine devam edersiniz hadis-i şeriflere. Ama biz zaten hadis-i şerifsiz durmuyoruz Ben her programda kaç hadis okurum zaten. Her sohbette. Bu itibarla hadissiz kalmayacağız inşallah efendim. E, yarın Şifa-i Şerif dersi yine